Metropolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Me Merhaba. Nefropolis'e hoş geldiniz. Ee, geçen sefer erkek arıları üzerinden konuşmaya başlamıştım ama bu ara ilginç bir yazı okudum. İlk önce onu paylaşmak istediğim sizinle. Arılar ve mayınlar hakkında. Kardeşlerimden biri bana bir yazı gönderdi. Hollandalı bir gazetesinden. Hangi gazete olduğu ve hangi tarih orada yazmadı. Çünkü taradı ve sadece o yazıyı gönderdi. Fakat çok eski bir yazı değil. Başlık böyleydi. 30 bin arı Balkanlarda, Ağustos'ta, Ağustos ayından itibaren halen ...yerin altındaki saklı mayınlar bulmak için kullanılmaya başladı. Yani 30 bin arı bir kolonidir ve bir koloni arı ile çalışmaya başlamışlar. Balkanlarda yaklaşık 2500 insan bu tür bombalar tarafından öldürülmüş ve sayısız insan yaralanmış. Hala 600 kilometre kare temizlenmesi gerekiyormuş. Bunu yapan Fransız Agronomi Araştırma Enstitüsü'nden kısacası INRA, Fransız biyolog Eve Leconte ve Hırvat biyolog Nikola Kesic aralarla mayın bulma beceri ve antrenmanı vermeye başladılar. Yani araları, an, an, aralara antrenman yapıyorlar. Yves Le Conte bir feromon uzmanıdır. Yani böyle bir işiniz de olabilir. E, koku üzerinden anlaşmış olabilirsiniz. Bu e, parfüm yaratmak için değil. Fakat işte mesela bunu ben mayın bulmak için nasıl kullanabilirim e, diye araştırmak e, insanın aklına gelmiyor. Böyle bir e, meslek olabilir. Bunun okumak çok hoşuma gitmişti. Bir feromonolog olması. E, dört sene evvel bu Yves Kont ve e, Nikola Kezic bunu hayal etmeye başlamışlar. E, yani biz araları nasıl antrenman yapabiliriz belli şeyler bulmak için. E, ve dört sene sonra bir haftada arıları nasıl şartlandırabileceklerini bulmuşlar. Ve şimdi arıları yer altında duran mayınları nasıl bulacakları dört günde öğretiyorlarmış. Aslında son derece e, basit bir şey e, gibi gözüküyor. Çünkü e, bombanın içindeki TNT'yi şeker şurubu ile ıslatıyorlar. Öyle başlıyorlar ve o şeker şurubunu e, nektar olarak algılıyorlar. İlk önce oraya gidiyorlar. Ee, tabii ki bu TNT e, kokusu da buna e, bulaşmış oluyor e, ve dört gün içinde bu e, şekeri azaltarak sadece TNT e, kal, kalıyor ve TNT'yi nektar ile e, özleştiriyorlar. Zannediyorlar orada nektar, TNT kokusu olunca orada nektar bulacaklar. E, Aynı yani beni ne hatırlatıyor, bana ne hatırlatıyor? Uyuşturucu bulan köpekleri antrenmanına entren, e, benzetiyor. Ancak bu enteresan bir şey arılar sadece dört gün ilgi gösteriyor. Le Comte diyor ki unutuyorlar ama ben bunu okuduğumda dedim ki ben de e, bir arı olsam ve orada nektar bulacağımı zannetsem fakat dört gün sonra katiyen nektar olmadığını, sadece TNT kokusu olduğunu, TNT olduğunu bilmesem bile ben vazgeçerim. Ee, boşu boşuna aramak istemezdim. Ne kadar da e, nektar arıyorlar ve polen arıyorlar. Aslında e, TNT aramıyorlar. Yani dört gün içinde ama 30 bin arı ile bir koloni arı ile dört gün içinde gayet büyük bir alan temizleyebiliyorlarmış. Yani eğer e, düşünürseniz ki bir arı 2 kilometre öteden bir kiraz ağacının kokusunu alabiliyorsa alabiliyor ne kadar büyük bir alanda çalışabileceklerini anlayabilirsiniz ancak alanda Örneğin ki e, onu da yazıda yazıyor. Bir e, kestane ağacı çiçekte olursa bunu bu işi yapamazsınız. Çünkü o zaman onun kokusunu dayanamayıp onu tercih ediyorlar. Yani e, o e, araştırma yapacakları bölgeyi çok iyi e, bakmalılar lazım. Veyahut mevsim, mevsim e, önemlidir. Hangi çiçekler, e, hangi bitkiler çiçekte ve hangilerini tercih edebiliyorlar diye. E, şimdi... Eğer veriler doğruysa yani her şey idealse o zaman aralar e, or ortasında kovanla beraber koyuyorlar ve e, uç uçurtuyorlar açıyorlar e, kovanı ve e, oradaki o e, alan üzerinden uçak ile dolaşıyorlarmış ve e, çalıştıklar alanı fotoğraf, Foto gökten fotoğraflar çekiyorlar. Nerede aralar grup halinde yere iniyorsa araştırmacılar orada may mayın olduğunu tespit ediyorlar. Ve o zaman e, mayın uzmanları bunu e, yok edebiliyorlar. E, bu tabii ki Demek ki bunu dört gün çalıştırabiliyorlar, tekrar dört gün e, e, arıları e, öğretmek zorundalar. Artık aynı arılar mı başka arılar mı e, eğitiyorlar onu bilmiyorum ama zannediyorum sürekli aynı arıları kullanabilirler bu işi yapmak için. E, daha evvel de söylediğim gibi halen altı yüz Metre, kilometre kare temizlenmesi gerek ve ayrıca e, taranmış ve temizlenmiş alanlara da bakmak istiyorlar. Çünkü orada halen e, kazalar oluyor. Sırf Hırvatistan'da 360, 336 insan bu şekilde ölmüş ve e, ondan da 66'sı e, mayın temizleyeceğiydi. Yani e, arılar kokusu... Koku, koku aldıklarından daha iyi, e, insanlardan bunu daha iyi bulabiliyorlar. E, eğer bunu hakikaten yapabilirlerse, kima, e, Ağustos'ta başlamış olmalılar e, ve bu işe odaklanabilirlerse diyorlar ki, 2019'da tüm Balkanları temizlemiş olmak istiyoruz. Evet. E, bunu paylaşmak istedim çünkü bana çok enteresan geldi. E, tabii ki biz hayvanları herhangi her bir sürü şeyler için kullanıyoruz fakat e, ve bu ne kadar doğru ne kadar doğru değil onu e, hakikaten bazen insan kendi kendine düşünüyor Fakat burada e, çok iyi bir iş yaptıklarını e, düşünüyorum. Evet şimdi erkek aralarla e, devam edelim. E, geçen programda anlattıkların anlattıklarımın birazcık hatırlatayım. E, her kolonide. ...beş yüz bin kadar erkek arı var yani çok daha az erkek arı var işçi arılardan. Ee, erkek arılar işçi arılardan biraz daha büyüktür ve tombullardır ve iğneleri yoktur. Erkek arılar hücreden çıktıktan sonraki ki ilk iki gün işçiler onlara yemek veriyor sonra bir hafta kendileri yemek yiyorlar ve dışarıya çıkmaya başlıyorlar hatırlayacağınız gibi işçi arılar her iki gün her ondan sonraki üç gün ondan sonraki üç gün her o günlerde özel özel işler var birbirlerine yemek vermek yok bal transport etmek ara araarı sütü vermek kovanı soğutmak vesaire bir sürü işler var ama bunu erkek aralar hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar bir hafta sonra kovanın dışarıya, kovandan dışarıya çıkıyorlar ve orada kovanın yerine öğreniyorlar ve kanatlarının kaslarını e, güçlendiriyorlar. Çünkü onların hızlı ve yüksekte uçmaları, uçabilmeleri lazım. E, evet, onlar geçen hafta, geçen seferki e, hatırlattıklarımız. Şimdi e, devam edelim. Gözleri ...işçilerinden daha yuvarlak ve büyük ve çok kuvvetli görmek kabiliyetler, kabiliyetleri var. Zira Bakire bir ana zifaf ise onu mutlaka uzaktan olsa bile görmek zorundalar. Kocaman gözleri ile Bakire bir ana gördükten sonra ve onu kokluduktan sonra... ...çünkü çok da güçlü bir koku e, alma becerileri var. Sonra onlar ona güçlü kanatları ile var gücü kadar hızlı ulaşmak zorundalar... Çünkü tüm öbür erkek arılar da aynı emel için yaşıyorlar. kovan içinde pek fazla iş yaptıkları yok. Ancak zorlanırlarsa hasbel kadar biraz yardım ediyorlar. Asıl işleri genlerini gelecek kuşaklara devam ettirmek. Hiçbir zaman kendi kovalarından bir ana ile çiftleşmesiler. Onun için erkek arıları kendi kovalarından ileride ve dokuz metre ...ve 12 metre arasındaki yükseklik civarında e, erkek arıların takılma yerlerinde takılıp dört gözle ve dört antenle... ...çünkü e, feromonu e, almaya çalışıyorlar ve orada bekliyorlar. E, çiftleşme nasıl oluyor? Geçen programlarından bir tanesinde e, anlatmıştım. E, ancak duymayanlar için hayat, hatırlatayım ki erkek arı çiftleştikten sonra ölüyor... Ee, erkek arıları başka çok işe yaramadıkları için yazın en verimli zaman ve ol verme mevsimini geçtikten sonra işçi arılar artık kovandaki yemek stokları e, işe yaramayan erkekleriyle paylaşmak istemiyorlar ve onları artık kovana almıyorlar. Dışarıya açlıktan ölmek zorundalar. Yani e, eğer, erkek, eğer kovanda halen erkek yavrular varsa da Onları ya yerler, zira iyi bir protein kaynağıdır veya hücrelerden çıkartıp dışarıya atıyorlar. Yani erkek almak, her olmak e, ara dünyasında pek zevksiz bir şey olması gerek. E, aralar kışın ne yapıyorlar? Şimdi bunun üzerinde konuşmak istiyorum. E, çok sıcak bir yaz, yaz yaşıyoruz fakat e, kışın acaba ne yapıyorlar diye merak edenler de olabiliyor. Çünkü ilkbahar ve yazın arılar nasıl yaşadığını ve neler yaptıklarını da konuştuğum ama kışı, kışın da bazen insanlar bana soruyorlar ne yapıyorlar. Kışın arılar dışarıya çıkıp çalışmıyorlar çünkü fazla soğuk oluyor. Fakat İstanbul'daki kış gayet geç başlayabilir. Örneğin ben Ekim'de hala yavru görebiliyorum. Kasım'da, mesela Kasım patlarda halen çalıştıklarını fark ediyorum. Bazen ancak Ocak ve bazen Şubat'ın ortasında hakiki iş, e, kış başlayabiliyor İstanbul'da. E, 15 derece e, üstündeyse eğer e, ısı, o zaman dışarıya rahat rahat çıkıyorlar. E, fakat arıların amaçları kışın anaya gelecek kadar, ilkbahara kadar taşımak. Çünkü ancak bu şekilde koloninin devamı garantiye alabiliyorlar. Yani en önemli işleri anayı yaşatmak. Bir tane ana var. O kıştan sonra ilkbaharda tekrar yumurtlaması lazım. Ki kış arılar, uzun yaşayan arılar yani ölebiliyorlar o zaman ve yeni bir taze bir koloni ortaya çıksın. Koloni zaten sürekli kendini yeniliyor. Ancak kışın o aynı e, grup arı kalıyor. E, yani sonbahardaki doğan arılar tüm kışın yaşamaya devam ediyorlar. E, nerede yaz arası en fazla altı hafta, e, hafta yaşıyorsa onlar 4 ve 9 ay arasında yaşayabiliyorlar. E, aracı 15 derece altında düştüğünde hava kovanı artık açamıyor. Çünkü eğer kovanda hala yavru varsa kovanın içi 15 derece altında düşer ve üşür ve ölebiliyor. Bazen hava çok rüzgarlı olursa da açmazsınız. Ve aynı zamanda rüzgarlı hava arıları da sinirli edebiliyor. Aynı şey yağmur ya yağacak olursa, yani böyle Uzakta siyah siyah gördüğünüzde e, e, kovanı açmayın veyahut gök gürültü duyuyorsanız gene e, çok sinirli olabiliyorlar. Dışarıda ısı 14 derece altında olursa e, aralar kovanın ortasında yani bütün çerçevelerin e, içinden e, tabii ki bunu böyle e, Dilim dilim bir top, kesilmiş bir, tim, bir top olarak da düşünebiliyorlar fakat bir top şeklinde duruyorlar ve ana ortada duruyor ve birbirlerini ve anayı titreşerek sıcak tutuyorlar. Şimdi bu 14 derecenin altında ve 14, 13 derece, 12 derece daha o kadar sık durmuyorlar fakat daha soğudukça daha çok sık, daha birbirlerine yakın duruyorlar. Buna tabii ki bunu titremek için tabii ki enerji e, lazım. E, onun için bal, bal ve polen yemek zorundalar. E, evet, biraz sonra devam edeceğim. Yavaş yavaş bir müzik ara e, verilmesi gerekiyor. Şimdi daha evvel bu e, mayınlar e, Balkanlarda temizleneceği olduğu için bir e, Balkan müzikleri buldum ve onları dinletmek istemiştim. Ee, birkaç tane e, Balkan dansları e, dinletmek istedim. E, Mayınları konuştuk. Onun için e, o bölgenin bir e, müziği dinlettiğim dedim. Birkaç tane dans. E, evet, kışın Aralar kendileri bir top şeklinde getiriyorlar ve bal ve polen yiyerek kendilerine ve titreşerek kendilerini sıcak tutmaya çalışıyorlar. Kış ilerledikçe ve hava tabii ki soğudukça birbirlerine daha yakın durmaya çalışıyorlar. Ama ana hep orta duruyor. Çünkü orada o topun ortasında 35 derece tutuyorlar şimdi böyle bir top tabii ki dışarıda daha soğuk oluyor ve içeride daha sıcak oluyor ve onun için bu dışarıdaki işçiler çok üşümesin diye uzun üşümesin ve ölmesin diye bir sistem var işçiler çok yavaş yavaş dışarıdan içeriye e, duruyor, e, yürüyor e, çünkü topun dış tarafı e, soğuktur e, ve orada tekrar ısınıyor ve ondan sonra yavaş yavaş tekrar e, dışarıya. E, yürüyor. E, yani dışarısı 7, 7 derece kadar düşebiliyor. Topun dışı 7 derece kadar yürüyor. O ısıya dayanamaz uzun kalınca. Onun için o şekilde. Yani düşünün ortada bir, e, e, bir hücre gibi bir oradaki hücrenin ortasında ana sürekli kalıyor. Fakat onun etrafında sürekli ee, yuvarlak bir hareket yapan arılar var yani dıştan içeriye doğru yavaş yavaş yürüyorlar kendilerini ısıtıyorlar ee, ve tekrar e, yani bir rotasyon e, yapıyorlar eğer daha soğuk olursa o rotasyon daha hızlı olması e, lazım e, şimdi e, değişik bal türleri var e, her bal aynı e, şekilde soğukta şey yapmıyor e, e, sert e, likit kalmıyor e, yani biliyorsunuz ballar soğuyunca sertleşir ve açamaya, açamayıp yemeyebilirler bazı ballar daha çabuk donuyor daha doğrusu e, onun için e, onlar kış stok olarak e, makbul değildir e, bu bilhassa glükozu yüksek olan ballar daha çabuk kristalize oluyorlar mesela ay çiçeği balı kışın çok çabuk donuyormuş ee, onun için aralar için e, o bal o kadar e, iyi değil yani o bal sadece o bal varsa e, kovanda varken bile e, açamıyorlar çünkü o balı yumuşamat yumuşatamayabilirler. E, ortadaki stoklar bitince. Aç kalabiliyorlar ve ölebiliyorlar. Çünkü ortadaki stoklar tabii ki e, daha sıcak kalıyor. Onun için dışarıdan e, stoklar yemeye başlıyorlar. Sonbaharda eğer hala o kadar soğuk değilse e, dışarıdaki stoklar e, yemeye başlıyorlar. Ve bu şekilde e, içeriye doğru e, yemeye gidiyorlar. E, aynı şekilde e, arıcıların aralara yetere kadar bal bırakmaları son derece e, önemlidir. E, çünkü e, eğer yetere kadar yoksa ve hepsi ölüyorsa o zaman ana da ölüyor ve e, kaybediyorsunuz e, koloniniz. E, başka dikkat edilme, edilmesi gereken şeyler de var. E, aralara kışın, e, kışı, kışın bakmak için. E, arıcılar e, kovanları kuytu ...soğuk rüzgar almayan bir yere koymaya tercih ederler. Yani kışın değiş en ideal şey tabii ki onun kışın değiştirmemek. Öyle bir yerde dursun ki kışın iyi olsun hem de e, e, yazın da... E, iyi olsun. Mesela bazı kişiler aralık etrafında rüzgar kesen çit yapar. E, veyahut bazıları e, kovanların etrafında izolasyon yapabiliyorlar. E, bunu mesela Kanada ve Amerika'da e, gibi çok soğuk yapan yerlerde yapıyorlar. Ben ilk senelerimden birinde e, yapmıştım böyle e, şey koymuştum. E, pütürlü pütürlü naylonlar var. Biraz izolasyon yapma e, hayal etmiştim. Fakat fakat ilkbaharda tekrar onu açtığımda gördüm ki bir sürü arı, izolasyon ve kovanın arasında girmiş ve orada soğuktan ölmüşler yani yolu iyi bulamamışlar bir daha yapmadım gördüm ki hakikaten burada da lazım değil ama Amerika'da ve Kanada'da bunu daha ziyade siyah renkli su geçirmez kağıt, kağıt ile yapıyorlar. Ve e, o zaman güneş olduğu zaman e, sıcaklık e, çekiyor. E, fakat bir dezavantaj var. Biriken buhar e, yok olamıyor. E, ve ventilasyon da çok önemlidir. Eskiden Kanada ve Kuzey Amerika'da kovanları yer altında bodrumlara koyarlarmış. E, bunlar bizim evim, evimizin bodrumları gibi değil. Yerin içinde açılan. Çatılara yerle bir toprak ve örtülü olan yerlermiş. Orada mağaralardaki gibi ısı dışarıdan daha yüksek ve daha konstant e, kalıyor. Yani e, hep aynı kalıyor. 10 derece civarında kadar ideal ısıymış. E, Koloni büyük olursa kışın şansı daha çok var. Ee, tabii ki eğer yetere kadar e, bal varsa. Onun için sonbaharda küçük kolonilere birleştirmeye e, de yarar var. Bunu ben her sene zayıf gördüğüm kolonilerle yapıyorum. O, onu öyle yapıyorum. Ee, onu gelecek sefer anlatmam lazım anladığım kadar. Çünkü ha var bir dakika daha var. Ee, İki, dur bakayım. İki, i̇ki kutu üst üste koyuyorum ve aralarında bir gazete kağıdı koyuyorum. Boş bir aralık oluyor ve gazete kağıdı koyuyorum. Aralar kendileri o gazeteleri çiğniyorlar ve orada üstteki kutudaki aralar alttaki kutunun araların kokuları alıyor ve iki Ana birbirlerine kavga ediyor, en kuvvetlisi kalıyor ve birbirlerine bu şekilde alışıyorlar ve daha büyük bir koloni oluyor. Evet, şimdi hakikaten bırakmak zorundayım. Propolisprogramı at gmail.com'a isterseniz mail atabilirsiniz. Gelecek sefer tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Europolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Let me tell you about the